şeytan recim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin es muhammedin bugün 23. sözün ikinci mepasından ikinci nükteyi paylaşacağız. İnsanda iki vecih var. Birisi enaniyet cihetinde şu hayatı dünyeviye nazırdır. Diğeri ubudiyet cihetinde hayatı ebediyeye bakar. İnsanda iki vecih var. İnsanın iki yönü var. Birisi enaniyet cihetinde şu hayat dünyeviye nazırdır. Bir insanın bizzat kendisine bakan, kendi hissiyatına, kendi lezzetlerine, keyiflerine, nefsine bir cihette bakan bir tarafı var enaniyetin. Bu cihetiyle insan dünya hayatına dönük. Evet, Dolayısıyla insan nefsaniyeti ve nefsaniyetinin dünyaya müptela oluşu ile alakalı bir kavram oluyor birinci yorum. Enaniyet cihetinde şu hayatı ı nazır insan. Diğeri ubudiyet cihetinde hayatı ı ebediyeye bakar. Fakat diğer cihetinde insanın kendisine değil, kulluğuna bakıyor bir anlamda. Yani insan mustakil ve bizzat bir varlık değil. Kainatın sultanına kul olmakla vazifeli bir varlık. Bu bu cihetle insan ebedi hayata mütevetçi. Ona dönük, ona bakıyoruz. Onun için çalışıyor ve yaşıyoruz. Evet. Demek ki birinci cihet enaniyet ciheti. Dolayısıyla insanın kendisini mustakil bir varlık olarak tanımlaması. Ve bazı şeyler sahiplik dava etmesi. Ve amaç olarak da sadece kendi e, arzu ve heveslerini bir anlamda ilah edilmesi anlamında enaniyet ciheti. Bu cihetin de amacı dünya hayatıyla sınırlı olmuş oluyor. Fakat diğer cihet insanın müstakil bir varlık olmayıp Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıyla ve insana bazı vazifeler yüklemesiyle hasıl olan bir kimliği var insanın ayrıca. Burada insan kuldur. Fakat bu kullukla insan ebedi hayata ait bir amaca sahip oluyor dersin özeti bu iki cümlecik oluyor. Evvelki vicih itibariyle öyle bir çare bir mahluktur ki, yani insanın ene dediği ben dediği ve kendisini mustakil zannedip kendi hayatını kendi tanzim ettiği, dolayısıyla kendi amacını kendinin belirlediği bir alan, bu benlik alanı. Bu cihette baktığımızda öyle bir çare bir mahluktur ki, öyle zavallı bir mahluktur ki, sermayesi yalnız ihtiyardan bir şare, bir saç gibi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 Evet, evvelki veci itibariyle yani enaniyetçi ciheti insanın kendisini ustakir bilip adeta kendisi için yaşıyoruz. Bütün hayatının gayesi, meyvesi, netesi insanın kendi zevk ve hevesleri şeklinde düşündüğümüz zaman insan gerçekten bir çare zavallı bir mahluk oluyor. Niye? Sermayesi yalnız ihtiyardan bir şare, sermayesi ihtiyardan bir şare gibi cüz'i bir cüz ihtiyarı İktidardan iktidardan zayıf bir kesp. İnsanın nesi var? Ben diyecek. İhtiyardan bir saç kadar incecik bir ihtiyarı yani seçme hassası var insan. İktidardan da zayıf bir kesp. Güç kuvvet adına sadece kesp etmek. Yani karar vermektir. Dolayısıyla insan ne seçerken alabildiğine hür, ne yaparken ...yapacaklarına ait bir güç ve iktidara sahip. Bunu istat birçok yerde bizlere izah ediyor. Yani insan ne kadar e, hür ki? Yani mesela... ...şimdi baharda ya da yazda olmak insan için bir seçim midir? İnsan mesela yazı ihtiyar edebilir ama getirebilir mi? Hayır. Demek ki bir hükmü yok. Evet. Diğer taraftan insanın yememe gibi bir hürriyeti var mıdır mesela? İnsan yemeye mecbur ve mahkumdur. İnsan nefes almama gibi bir hürriyeti var mıdır? Hayır. İnsanın yer çekimine karşı koyabilme gibi bir direnci var mıdır? Hayır. İnsanın kendi vücudunda dönüp dolaşan sistemleri Değil müdahale anlayabilme gibi bir durumu söz konusu mudur? Yani bağırsağı bozulan bir insanın bağırsağına hakim olamayışı aşikar bir şey. Ve insanın binlerce vazife gören çok değişik organları var. İnsan bunların fonksiyonlarını bilmekten bile acizdir. Dolayısıyla insanın seçimi nerede? Ve bunları kontrol edebilmesini nerede? Fakat insan işte enaniyet ciyetiyle, enaniyet sarhoşluğuyla kendini kendine hakim zannediyor. Halbuki insanın seçimi o kadar dar ki. Sana yapabildiği şeyler o kadar az ki gerçekten. Fakat Cenab-ı Hak kendi ihtiyarını ve iradesini insana yardımcı verdiği için, yani insan bir şey kastedip Allah onu yarattığı için zannediyor ki insan ben haşa kendime hakimim. Bu mülk benim ve bu mülkümde istediğim gibi tasarruf ederim. Hayatımın bir gayesi varsa o da kendi zevk, keyif ve lezzetlerimdir şeklinde bir çıkarımda bulunabiliyor maalesef insan. Bu davalet sarhoşluğundan kaynaklanan bir şey. Evet demek insanın böyle ihtiyarı son derece sınırlı seçimleri ve yaratma yapma anlamında insanın eli çok kısa. Çünkü yaratan doğrudan doğruya Cenab-ı elinde bir kesb var sadece. Yani bir şeye kastetmek gerekir. Yani görmek istiyor, görme yaratan baktır, Yürümek istiyor, yürüme yaratan Allah'tır. Fakat o yürütmese yürüyemeyiz, gördürmesek göremeyiz anlamında. Sen böyle kendi varlığına baktığında aslında ne kadar az bir iradesi, ne kadar dar bir insanın kudreti var. Ve hayattan çabuk söner bir şey öyle. Hayatımız ne kadar kısa aslında. Bunu yaşı belli bir kemal insanlara sorduğumuzda çok daha net söylüyor. Birkaç nefeslik gibi adeta. Ve ahirette diriltildiğinde insanlar bir gün bir günden biraz az diye tarif edecekler. Hayatın ne kadar kısa olduğunu göstermek adına. Ya da mesela insanlığın tarihi gözünde bulundurulursa insanlık tarihi içerisinde bir insanın ömrü ne kadar ki? Bir varmış bir yokmuş hükmünde. Yani bir kıvılcım bir görünüp bir kaybolan bir kıvılcım bir şule gibi. Ve ömürden çabuk geçer bir müddetçiktir. Evet. Hayat dediğimiz şey böyle bir şule gibi, ışık gibi bize verilmiş. Fakat bir gelip bir kayboluyor. Ömür dediğimiz şey de bir müddetçik işte böyle. Birkaç dakika içinde. Adeta hayatımız başlıyor ve bitiyoruz. Yani hayatın göreceli oluşu. Yani kimine göre bazı süreler uzun, bazılarına göre kısa geliyor. Dert çeken bir insan için Acı içindeki bir insan için bir gecenin bir, bir yıl kadar uzun gelmesi gibi kişilere göre çok değişiyor. Onun için Kur'an'da da öyle bir vurgu var. Sizin saydığınız senelerle bir bin sene olan bir günde ya da elli bin sene olan bir günde gibi tabirler var. Dolayısıyla insan mesela rüyada birkaç saniyenin içinde gördüğü rüyayı aslında sanki aylarca, yıllarca yaşamış gibi hissedebiliyor insan. Dolayısıyla dünya hayatı aslında böyle kısacık ama bazen insan dalalet ve gaflet sarhoşluğuyla bu kısacık hayatını koca bir ömür diye tarif edebiliyor. Evet aslında bir varmış bir yokmuş denecek kadar kısacık bir hayatımız bir ömrümüz var. Evet ve mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir. Yani insan şöyle bir kırk yaşında olan bir insan için 50 sene önce insan neydi? Bir 50 sene sonra ne olacaktı bir düşündüğünde. Yani bir dağlı, bir toplanıp bir dalan bir cisim. Adeta atomlar külçesi, kümesi gibi. Evet. dost insan bundan ibaret. İnsanın hürriyeti bu kadar, iktidarı bu kadar, ömrü bu kadar, hayatı bu kadar, varlığı bu kadar. O haliyle beraber... Kainatın tabakatında serilmiş hatsiz enva'ın hesapsız efradından zayıf bir fert olarak bulunuyor. Yüzünde yüz binlerle tür var insan türü gibi. Milyonları da buluyor. Dolayısıyla milyonlarca türden bir tür insandır. Ve milyarlarca insana bir tanesi de insan. Sensin. Evet. Ve insan da bu kadar zayıf ve nazik. Yani küçücük bir sistem bozulduğunda vücudunda her şey tapataklak oluyor. İnsan bu kadar narin. Çabuk bozulabilir bir makina hükmünde. Evet. Özellikle de insan kendi aleminde hastalıklar büyük bir mürşit ya bunu tam olarak hissettiriyor insana. Yani insan mesela vücudunu çok hakim gibi düşünürken işte bağırsaklarda hakim olamıyor. Kabuz olduğu zaman ya da ishal olduğu zaman bunu kendisi net bir şekilde görüyor. Şeker yükselince düşüremiyor, tansiyonla hakim olamıyor vesaire tarzında incecik incecik bir sürü düzen var. bunların hiçbirine hakim olmak, kontrol etmek şöyle dursun, bilgisi bile çok zaman bunlara ulaşamıyor. Dolayısıyla insan bu kadar daracık bir iradeye, minnacık bir iktidara, sonu verecek bir hayata, biti verecek bir ömre, çürüğü verecek olan bir varlığa sahip. Evet. insan bu kadar hayatta böcek hükmünde bir varlık insan maddesi itibarıyla baktığında İkinci veci itibariyle ve bilhassa ubudiyete mütevecci, az ve fakır ciyetinde pek büyük bir vüsatı var, pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Ama diğer cihet, ubudiyet ciheti. Yani Allah'a kul olma. Yani kendisinin müstakil bir varlık olarak değil, Cenab-ı Hakk'ın e, kainattan yaratılış, yaratış gayesi neyse her, kainat yaratışta güdüğü maksat neyse, onu tahakkuk ettirmek üzere gelmiş bir şah eseri nazarlı insan kendisine baktığında, Durum çok değişiyor. Evet. İnsan Cenab-ı Hakk'a olarak durduğunda kendisine işte bu acizlik ve fakirlik ne hale geliyor? Bunlar insanı aşağı çeken, insanı değersizleştiren şeylerken az ve fakir birer müthiş fırsat haline geliyor. Evet. Bilhassa ubudiyete müteveddi, az ve fakir cihetinde pek büyük bir vüsatı var. Müthiş bir potansiyeli var insanın. Pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyoruz. İnsanın değeri tam da buradan kaynaklanıyor. Çünkü fatır hakim, insanın mahiyeti maneviyesinde nihayetsiz azim bir acz ve hatsız cisim bir fakir derci de etmiştir. Evet. Evet. Cenab-ı Hak, fatır hakim, yani hikmetle yaratan Cenab-ı Hak. Her şey belli bir gaye verip o gayeyi takip eden Rabbimiz. İnsanın mahiyeti maneviyesinde nihayetsiz bir acz, nihayetsiz azim bir acz ve hatsız cisim bir fakir derci de etmiştir. Özellikle insan bu kadar aciz, bu kadar fakir yaratmıştır. ''Ta ki kudreti nihayetsiz bir kadir rahim ve gınası nihayetsiz bir gani kerim bir zatın hadsiz tecelliyatına, camiye geniş bir ayna olsun.'' İnsanın i̇şte insanın varlığı ayna, fakat aynalar, her şey zıddıyla görünür ya, karanlık aydınlayan iyi gösterir. Dolayısıyla karanlık varlığa, karanlık nura ayna oluyor. Karanlık arttıkça nur daha bir görünür hale geliyor. Her şey zıddıyla biliniyor. Yani insan kendi nihayetsiz acizliğini gördüğünde Cenab-ı Hakk'ın muazzam kudretine olan ihtiyacını hissediyor. Ona mütevetti oluyor ve ona doğru koşuyor adeta. Diğer taraftan insan nihayetsiz fakirliğini hissettiği nispette kerem sahibi bir zenginin kapısına koşma ihtiyacı hissediyor bir anlamda. Dolayısıyla her şey zıddıyla bilinir. Demek ki Cenab-ı Hak az ve fakrı bize kendi kudret ve rahmetinin büyüklüğünü hissettirmek üzere vermiş. Dolayısıyla bunlar birer ayna. İşte insan kendisinin bir ayna olduğunu, Dolayısıyla kendini göstermek için değil, Kendisinde görüneni fark etmek ve başkalarına göstermek için var olduğunu bildiğinde insan asıl mahiyetini anlamış oluyor ve asıl fonksiyonunu ifa etmiş oluyor. Evet insan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş. İnsan evet. bir çekirdek ama kendi başına var olmuş bir çekirdek değil. Çekirdek bir yandan küçüklükten kinaye, hem de taşıdığı müthiş potansiyelden kinayedir. Evet. Çekirdek küçüktür fakat muhteşem bir potansiyeli taşıyor. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş. Evet, bir çekirdekte Cenab-ı Hak mani bir program etmiş. Ve o programı uygulayacak cihazat vermiş bir ananı çekirdeğe. Ta ki toprak altında çalışıp o dar alemden çıkıp geniş olan hava alemine girip halık'ın istidat lisanı ile bir ağaç halık'ından istidat lisanı bir ağaç olmasını isteyip kendine layık bir kemal bulsun. Çekirdekten beklenen bu, toprak altında çalışacak, ta ki geniş aleme, hava alemine çıkacak, dal budak salacak, büyüyecek, inkişaf edecek, muhteşem meyvelere duracak bir anlamda. O çekirdekten dev bir ağaca inkılap edecek. Bunun için yaratılmış, çekirdeğin yaratılış amacı budur temelde. Çekirdek, çekirdek olarak kalmak üzere yaratılmamıştır. Çekirdek toprak altında kalmak üzere yaratılmamıştır. Bu belli. Eğer o çekirdek sui mizacından dolayı... Evet mizacını bozarak bir anlamda... Ona verilen cihazat maneviyi maneviyeyi toprak altında bazı mevadd-ı muzurrayı sarf etse... Hani kendisine vermiş olan fonksiyonlar icra için değil... Hoşuna giden ama aslında kendisini bozacak, mahverecek şeylere sarf etse toprak altında... Onları kendine çekse, onlarla meşgul olsa, yakın olsa... O dar yerde kısa bir zamanda failesiz tefes edip çürüyecektir. O zaman o toprak altında kalır. Toprağın üstüne de çıkamaz. Neşyonema da bulamaz. Orada çürür, kalır. Nasıl bir potansiyel taşıyordu? Daracık bir alan, daracık bir yerde çürüyüp mahvolup gitti. Kendi kendiyle meşgul, kendi zevkiyle meşgul olduğu için. Çok farklı fonksiyonların olduğunu bilse onlara doğru Gayret sarf etseydi eğer öyle olmayacaktı. Eğer o çekirdek o manevi cihazatını falikul habbi ve Neva'nın emri tekvinisini imtisal edip hüsnü istimal etse. Habbeleri, nüveleri açıp büyüten Cenab-ı Hak. Ayet-i Kerime falikul habbi ve Neva, İşte çekirdekleri yaratan sonra da onları istedikleri istikamete doğru yürüten neşvenimi alındıran Cenab-ı Hakk'ın emri tekvinisini imtisar edip yani kendine Cenab-ı Hak bazı kanunlar koymuş. Çekirdek o kanunlara riayet ederek ancak yükselebilir. Onlara muhalefet ettiği anda çürür. İnkişaf etmez. Bunlar ilahi emirlerdir. Dolayısıyla bir çekirdek bu ilahi emirlere uyar. Uymazsa çürür. Evet. Cenab-ı bakın emri tekvinisini imtisar edip hüsn istimal etse... O dar alemden çıkacak meyveder koca bir ağaç olmakla küçücük cüz'i hakikatı ve ruh manevisi büyük bir hakikati külliye suretini alacaktır. Evet, o koca ağaç aslında küçücük incecik kalemlerle bir anlamda o çekirdeğin içerisinde yazılmış. Her insan gibi her çekirdek böyle muhteşem bir ağaca gebedir bir anlamda. Fakat o hakikati elde etmesi o çekirdeğin iradesine bırakılmışsa eğer, o iradesini, kendisini böyle yaratan ve böyle bir potansiyel veren zatın istediği istikamette kullandığı nisbette bu muhteşem külliyeti elde edebilir. Yoksa toprak altında o minicik mahiyeti kısacık bir süre sonra çürüyüp dağılacaktır. İşte aynen onun gibi insanın mahiyetine kudretten ehemmiyetli cihazat ve kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş. Her bir insan da enaniyeti cihetiyle aslında böyle çekirdek hükmünde fakat o enaniyete takılı olan bir sürü cihazat var. İşte kudretten önemli cihazat ve kaderden kıymetli programlar tevhid edilmiş. Yani insan bu cihetiyle bir adeta çekirdek hükmünde. Ama müthiş bir e, mahiyete hakikate gebe bir anlamda. Eğer insan şu dar alem arzide Hayatı dünyeviye toprağı altında o cihazatın manevisini nefsine ve saatine sarf etse evet, dünya denen yerde insan için bir toprak hükmünde işte insan kendisine verilen bu manevi cihazları nefsine ve saatine sarf etse yani canım ne çöküyor ne bana keyif veriyor neyi arzuluyorum ya sadece bununla uğraşıp buna baksa yani kendi Aleminde kalsa bir anlamda. Hayatı da sadece toprak altı olarak bilse insan, hayatı dünyevi toprağı altında kalsa insan, bozulan çekirdek gibi bir cüz'ü telezzüz için kısa bir ömürde, dar bir yerde ve sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessü ederek mesuliyeti manevi bedbah ruhuna yüklenecek, şu dünyadan göçüp gidecektir. O toprak altındaki çekirdek gibi sırf kendi daracık mahiyetini ve gelip geçici heves saatini düşündüğü zaman nasıl çürüyordu işte insana dünyede toprağı altında sadece dünyevi amaçlar peşinde koşar ve sadece kendi arzu ettiği şekilde yaşarsa böyle daraltırsa hayatını işte kısacık bir hayatta perişan bir vaziyette çürüyüp gidecek dolayısıyla yani böyle bir insanın kıymet harcemesi nedir diye insanın düşünmemesi elde değil dolayısıyla insan kendini bir böcek gibi hisseder. Kendisine değer vermez. Hayat anlamsızlaşır onun için. Eğer o istidat çekirdeğini İslamiyet suyu ile, imanın ziyasıyla, ubudiyet toprağı altında terbiye ederek evamiri Kur'an'ı imtisal edip cihazat-ı hakiki gayelerine tevcih etse elbette alem misal ve berzahta dal ve budak verecek, ve ahiret ve cennette hadsiz kemalat ve nimetlere medar olacak bir şecere-i bakiyenin bir hakikatı daimenin cihazatına cami, kıymetdar bir çekirdek ve revnakdar bir makine ve bu şecere-i kainatın mübarek ve münevver bir meyvesi olacaktır. Eğer bu sıdat çekirdiği İslamiyet suyli. yani Cenab-ı Hak insanı muazzam bir kabiliyet vermiş neredeyse bütün kainatın göreceği fonksiyonun daha fazlasını görebilecek bir fonksiyon verilmiş. Cenab-ı Hakk'ın isimlerine aynı olmadı Cenab-ı Hakk'ın muhatap olma adına. Eğer bu istihah çekirdeğin İslamiyet suyu ile. Ama bu çekirdek terbiyeye muhtaç, bakıma muhtaç. Bu çekirdek İslamiyet suyu ile sulanmalı. İslamiyet derken, İslamiyet mesela şahsi ve toplum hayatına bakan vecibeleri var. Bunlar ifade ediliyor sanıyorum. İşte bunlarla insan kendisini terbiye etse. Ya yani nefsin, enaniyetin, sufli hislerin talepleri doğrusunda değil, Cenab-ı Hakk'ın çizmiş olduğu İslamiyet denen marziyat-ı ilahiye. Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği hayat tarzını insan. kendisine hayat tarzı ettiğinde, evet, bu kendisindeki bu kabiliyet çekirdeklerini sulamış oluyor. İmanın ziyasıyla. İşte insan kendisine ve kainata ve kainattaki hadisata, İman nuruyla bakarsa eğer, her şeyin hakiki veçhini görecek. Dolayısıyla yani çekirdek ziya istediği gibi, insan da iman ziyasıyla ancak, imanın göstermesiyle kendisini, kainatı ve kainattaki hadisatı fark ediyor. Bunlar ne anlama geldiğini okuyabiliyor ancak. Ve bu diyet toprağı altında terbiye ederek ve hiçbir zaman, Varlık dava etmemek, malikiyet dava etmemek durumunda kalır. İnsan sonuna kadar toprak gibi mütevazi olmak durumundadır. Evet. Hazreti kendisini yerle bir etmek durumundadır insan ki kendisi bir ayna olup kendisinin bütün tecellilerinin tecellilerin kendisinin dışından geldiğini bilmesi gerekiyor. da tecelli eden bütün Cenab-ı sıfatları Cenab-ı sıfatlarına birer numune olarak verilmiştir. İnsan malikiyet duygusu bile Cenab-ı Hak'tan bir nedir ki? Cenab-ı Hakk'ın malikiyetini anlayalım, ruhiyetini anlayalım diye. Evet. Dolayısıyla insan toprak gibi mahfiyet içerisinde kendini yerle bir eder ve kendisine tecelli eden bütün isimlerin Cenab-ı Hakk'ın esmasının renkleri olduğunu bilirse her insan terakki ediyor, Terakki zembereğini harekete geçiriyor. evamil Kur'an'ı imtisal edip işte nasıl bir çekirdek Çaynatta cari olan tekvini emirlere itaat ettiği zaman muhteşem bir ağaç oluyor. Bunlara muhalefet edemiyordu. Ettiği zaman e, gelişmesi duruyor. Hatta hiç neşan neva bulmuyor, bulmayıp çürüyebiliyordu. İşte insan da Kur'an'ın bize talim ettiği e, vazifeleri imtisal ettiği zaman işte o çekirdek olan mahiyeti bir ağaç olma yolunda ilerliyor. Evet evamir Kur'an'ı imtisal edip cihazat-ı manevesini hakiki gayelerine tevcih etse. Evet Cenab-ı Hakk'ın bir dünya maddi manevi cihazat vermiş. Bunlar sadece insanın şahsi hayatına, beden hayatına ya dünyevi hayatına münhasır değildir. İnsanın kendisine, kendine bakan gayeler değildir. İnsana bu kadar cihazat verilmesi kainatın sultanına ait bazı gayeler taşımaktadır. Dolayısıyla insan bu cihazatını kendisine niçin verilmişse onun için kullanmak durumundadır. İşte insan böyle yaptığında Elbette alem misal ve berzahta dal ve budak verecek ve alem ahiret ve cennette hadsiz kemalat ve nimetlere medar olacak bir şecere-i bakiyenin, bir hakikate daimenin cihazatını cami, kıymetdar bir çekirdek ve renaktar bir makina ve bu şecere-i kainatın mübarek ve münevver bir meyvesi olacaktır. Evet işte insan dünya hayatında İslamiyet'in suyu, imanın ziyası, kulluk toprağı ve Kur'an'ın emirlerine, e, Riyayetle yaşadığı zaman o çekirdek kocaman bir ağaç olma yolunda ilerleyecek. Nerede göreceğiz bunu? Başta alem misalde, daha sonra berzah aleminde, asıl da ahiret aleminde göreceğiz. Bu çekirdek hükmündeki mahiyetimiz kocaman bir ağaç olacak. Nasıl? İşte bize verilen bu cihazatları onun yolunda kullandığımız nispette. Her bir uzumuz, her bir duygumuz öylesini inkişaf edecek ki orada. Burada çekirdekken orada ağaç olacağız. İşte bunun da yolu ve yöntemi Kur'an'ın emirlerine göre yaşamakla mümkün. Eğer insan bu dünyada bu cihazatlarını kısmen ya da tamamen dünyaya sarf ederse öbür dünyada bunlardan mahrum kalacak. Mesela günahlara insan tevessül ettiğinde o uzuvları ya köreliyor hatta bazen ölür anlamında ifadeleri var Beyza Hazretleri başka bir yerde. Dolayısıyla günah bu cihazatımızı köreltiyor sevap dediğimiz ilahi emirlerse bu cihazatımızın daha bir parlamasına ve inkişafına vesile oluyor. Dolayısıyla insanlar bu hayattaki yaşayış tarzlarına göre ahirette haşr olacaklar. Yani dolayısıyla bazıları kör hükmünde olacak. Cennete girse bile. Niye? Çünkü bu dünyada gözünü rıza ilahi yoğunda kullanmamış, günahlardan koruyamamıştır. İşte bil vesile, bir takdir, Cevabı Lütfü ile Cennet'e girse bile sayır ehli Cennet'e göre kör hükmünde olacağına dair ayetler var. Dolayısıyla insanın eğer e, inkişaf etmek, kendisini geliştirmek, kendi kemalatını sağlamak gibi gayesi varsa ki asıl ömür, asıl hayat kabirden sonraki hayattır. Bu dünyadaki hayatımız bir çeşit saksı hayatıdır. Yani bir ağaç saksıya dikilir ta ki belli bir miktar büyüsün diye da bir saksı hükmünde bu dünya insan için. Asıl hayat, asıl yaşayacağı insan ahiret hayatıdır. Dolayısıyla insanın bu dünyada e, gelişmesi sınırlıdır. Asıl gelişmesi ahirette olacak, asıl inkişafı orada olacak. Asıl meyvelerini orada verecek insan. Evet, hakiki terakki ise insana verilen kalp, sır, ruh, akıl hatta hayal ve sayır kuvvelerin hayat ebediye yüzlerini çevirerek, her biri kendine layık, hususi bir vazife-i ile meşgul olmaktadır. Evet. Sana böyle müthiş kuvvetler vermiş Cenab-ı Hak. Bunları niçin vermiş? De ebedi hayatımızı kazanıp, ebedi bir surette bunlardan istifade etmek için verilmiş. Ama biz bunları dünyevi hayatına, dünya hayatına sarf edersek, yoksa ehli i Dalalet'in terakki zannettikleri, hayatı dünyevinin dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek ve zevklerin her çeşitlerini, hatta en süflisini tatmak için, bütün letaifini kalp ve aklını nefsen mariye musakhar edip yardımcı verse o terakki değil, sukuttur. Yani insan bu dünyada bulunmak asabıyla bedeni bir hayatı da var elbette. Ruh bu bedene meskun çünkü. Hatta bu bedendeki uzuvlarla kainata bakıyor. Mesela gözle kainatı seyrediyor ruh. Burunla kainatı kokluyor bir anlamda. Fakat bu bedenin de kendisinin yaşaması için bazı şeylere ihtiyacı, yemek içmek, neslinin devamı için çiftleşmeye ihtiyacı var vesaire. Fakat bunlar ruhun gayeleri değil. Bedenin bedeni hayatının devam etmesi için ve neslinin devam etmesi için lazım bunlar. Asıl işte bu gözle kainat kitabını okuyabilmek, bu kalple kainattaki ihtişamlı güzellikleri seyredip onun sahibine karşı hayret ve hayranlıkta kalmak. insan temel vazifesi bu. O insan tüm bu duygularını sadece bu beden denen e, elbiseye e, hizmetle e, çalışıyorsa insan sadece nefsine hizmet ediyorsa bu kendisini aşan gayeleri yerine getirmiyordur. Hatta bu gayelerin farkında değildir demek. Dolayısıyla bu terakki değildir. Yani sadece bedeni nasıl rahat ettiririm, bedeni nasıl daha çok keyiflendiririm düşüncesi e, insan için çok aşağı bir mertebe. Hayvanlarda da var bu kadar. Dolayısıyla insan sıradan bir hayvan derekesine düşmemeli. İnsanın kendini aşan, hatta mahlukatı aşan, hatta dünyayı aşan gayelerin olması gerekir. Cenab-ı Hak o gayelerini Kur'anında bildirmiş ve ona dair bize hedefler, ufuklar göstermiş. Bu terakki değil. Dolayısıyla dünyanın e, konforu, dünyanın refahı sadece insan için gayet olamaz. Sonuç da olamaz. İnsan bununla mutlu da olamaz. Çünkü insanın mahiyeti Ebedi bir zattan ya da ebedi bir hayattan başkasıyla mutmain olamıyor. İşte şu hakikati bir vakayı hayaliye de şöyle bir temsilde gördüm. Ben büyük bir şehre giriyorum. Baktım ki o şehirde büyük saraylar var. Bazı sarayların kapısına bakıyorum. Gayet şenlik, parlak bir tiyatro gibi. Nazarı dikkati celbeder. Herkes eğlendirir bir cazibedarlık vardı. Dikkat ettim ki o sarayın efendisi kapıya gelmiş it ile oynuyor, oynamasına yardım ediyoruz. Efendi it de oynuyor. Hanımlar yabancı erkeklerle tatlı sohbetler ediyorlar. Hanımlar oradan gelip geçen yabancı erkeklerle tatlı sohbetlere dalmışlar, yetişmiş kızlar dahi çocukların oynamasını tanzim ediyor. Kapıcı da kapıcı da onlara kumandanlık eder gibi aktör tavrını almış. O vakit anladım, o koca sarayın içerisi bomboş. Hep nazik vazifeler muattal kalmış. Ahlakları sukut etmiş ki kapıda bu sureti almışlar. Evet. Enteresan bir misal. Üstad sonunda çok kısaca bazı şeylerinde duracak. Ama bazen böyle bir şey oluyor. Yani bir şehir, bir bina görüyorsun böyle. Şenlik, curcuna, renklerik hakim. Ama aslında Üstad güzel tasvir ediyor yani. Efendinin iş itle oynamak mıdır? Kapıda itle oynuyorsa başka bir şey yoktur. Çünkü bütün kişinin kıymeti himmeti nispetinde. Himmet ise cüz'i. Dolayısıyla insan neyle meşgul O kadarlık adamdır. Çıkmış sadece itle oynuyor Demek ki bunun daha büyük bir işi yok. Tüm vaktini itine sarf ediyorsa. Hanımlar yabani gençlerle sohbetler ediyorlar. Yabanlı gençlerle tatlı sohbetler ediyorlar. Yani masumane, nazikhane bir tavır değil. Sokaklara çıkan, çıkıp kadınların onunla bununla muhatap olması ahlaki zafiyet ifade ediyor. Hanımlar da dışarıda yetişmiş kızlar da çocukların oynamasını tansim ediyorlar. Kocaman kızlar dışarıda çocuklarla oyun oynuyor bir anlamda. Kapıcı da onlara kumandanlık eder gibi bir aktör tavrı almış. Sanki orada hakim o. O. Yüksek perdeden bir bakış ve duruş sergiliyor. Sanki efendi o. Evet. O koca sarayın içerisi anladım ki o koca sarayın içerisi bomboş. Herkes dışarıda böyle son derece düşük değerdeki şeylerle meşgulse eğer sarayın içerisi bomboş demek ki ve çok mühim işler inkıtağı uğramış demektir. Ahlakları sukut etmiş ki kapıda bu sureti almışlar. Sonra geçtim, bir büyük saraya daha rast geldim. Gördüm ki kapıda uzanmış vefadar bir it. Ve kaba, sert, sakin bir kapıcı. Ve sönük bir vaziyet vardı. Evet. Bu da böyle. O da saray, bu da saray. Bir Cürcünalı dıştan bakınca. Albenili. Ama burada da kapıda sessiz sedası yatan bir it. Yine sakin bir kapıcı. Ve sönük bir vaziyet. Merak ettim. için o öyle bu böyle? İçeriye girdim. Baktım ki içerisi çok şenlik. Dışarının tam tersi. Daire daire üstünde. Ayrı ayrı nazik vazifeler saray ehli meşguldürler. Çok nezaket isteyen, incelik isteyen, değerli işlerle meşguller. Birinci dairedeki adamlar sarayın idaresini, tedbirini görüyorlar. Üstündeki dairede kızlar, çocuklar ders okuyorlar. Daha üstünde hanımlar, gayet latif sanatlar, güzel nakışlarla iştigal ediyorlar. En yukarıda efendi, padişahla muhabere edip, halkın istirahatını temin için ve kendi kemalatı ve terakkiyatı için kendine has ve ulu vazifelerle iştigal ediyorlardı. gördüm. Ben onlara görünmediğim için yasak demediler, gezebildim. Evet, bu sarayda... Dışarısı son derece sönük ama içeride herkes çok güzel, değerli şeylerle meşgul. Herkes işini yapıyor. Evet. Sonra çıktım baktım o şehrin her tarafında bu iki kısım saraylar var. Sordum dediler, o kapısı içi boş saraylar kafirlerin ileri gelenlerinindir. Vehli dalaletindir, diğerleri namuslu Müslüman büyüklerinindir. Sonra bir köşede bir saraya rast geldim. Üstünde Said ismini gördüm. Ustanın kendi ismi. Merak ettim, daha dikkat ettim. Suretim üstünde gördüm gibi bana geldi. Kemal-i taaccübümden bağırarak, hayretle, aklım başıma geldi, ayıldım. İşte o vakayı hayaleyi sana tabir edeceğim. Allah hayretsin. İşte o şehir ise hayat içtimai beşeriye ve medine medeniyeti insaniyedir. Yani bir saraya geliyor ve orada şehir, böyle bir şehre geliyor. Orada böyle saraylar vardı. Nedir o şehir? Sosyal hayat. İnsanların medeni hayatı. O saraylar ise her birisi birer insandır. O saray ehli ise insandaki göz, kulak, kalp, sır, ruh, akıl gibi letaif ve nefs ve heva ve kuvve şehviye ve gadabiye gibi şeylerdir. Her bir insanda her bir latifen ayrı ayrı vazife ve var. Evet. İşte her bir insan böyle bir saray. İnsanın birçok şeyi var. Duyguları var. Her birine kendine has bir görevi var. Ayrı ayrı lezzetleri, elemleri var. Nefis ve heva, kuvve-i şehbiye ve kadabiye, bir kapıcı ve it hükmündedirler. Yani kuvve-i şehvi insanın kendisine lazım olan şeyleri İstemesi, arzulaması, yemek içmeye ve karşı cinse ilgi gibi. Gadap da kendisine zararlı olan şeyden kaçması ya da onları reddetmesi. Üstad bunu bir kapıcıya, bir köpeğe benziyor. Kuvve-i kapıcı. Yani hoşuna giden şeyleri alıyor içeri. Hoşuna gitmeyenlere dur diyor. Dolayısıyla bir kapıcı görevini görüyor. Yani dilimiz bakıyor, tadı hoşumuza giderse yiyoruz, değilse geri gönderiyoruz. Dolayısıyla kuvve bir bir gadap şehevi bir kapıcı hükmünde. Kuvve-i ise bizi korumak için verilmiş olan bir şey. Bir, çe bir çeşit it hükmünde. Evet. Bu kadınlar insanın bedeni daha çok tarafına bakıyor. Yani maddi hayatının devamı için gerekli şeyleri arzulamak onlara zarar verecek şeylerden insanı korumak için insana verilmiş. Ama ne olursa olsun bir kapıcı ve bir it hükmünde. Yani saray onlar için var değildir. Bunlar gaye de değildir. Böyle bir saray kurulmuş, böyle bir kapıcıya ve böyle bir ite ihtiyaç var. O insan sadece kuvve-i şeheviye ve gadabiyesiyle yaşamak için hayatta değildir. İşte o yüksek letaifi nefis ve hevaya musahhar etmek. Yani kocaman efendinin kalkıp itle uğraşması, sadece onun rahatını sağlaması, keyiflendirmeye çalışması, ona çok ciddi zaman ayırması bu anlamı taşıyor. Yani akıl ve kalp gibi önemli duyguları mesela kuvve-i gadabiyenin emrine vermek ya da ...kapıcının arzu ettiği şekle çevirmek. Bu nedir? Yani efendinin adeta kapıcıya hizmet etmesi... ...efendinin gelip köpeğin işiyle meşgul olması gibi bir şey. Dolayısıyla insanın... ...küveşi, heviye, gadabiye gibi... ...sırf dünya hayatına bakan... ...sırf bedeni hayata bakan... ...sadece bedenin hayatının devamı için vermiş olan duygulara münhasır olamaz. Yani insan yemek için yaşar. Diyor ya bazıları. İşte yaşamak için yer insan... Ama bazılarının hayat tarzı öyle bir değişiyor ki artık yemek için yaşıyor bir anlamda. İnsan hayatını korumak için kuvve-i sahip olur. Ama bazen öyle bir hali alıyor ki insanda bu insan adeta başkalarına hükmetmek için yaşıyoruz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bunlar hep haddini aşmış duygulardır. Bunlar akıl, kalp, sır, ruh gibi şeyler inzibat ve kontrol altına almak durumundadır. Yani onlar efendidir, bunlar köledir bir anlamda. Efendi köleye Efendi köpeğine hizmet edemez. Dolayısıyla insan bu duyguları aşmalı. Bunların üstünde başka gayeler insanın gönlünü, alemini doldurmalı. Yoksa o şehirdeki dışı çok tantanalı, içi bomboş ve ihmal edilmiş saraya benzeyecek. İşte öyle yüksek letaifi nefis ve evaya musahhar etmek ve vazife yasiyelerini unutturmak adeta elbette sukuttur, alçalıştır, terakki değildir. Sahir cihetleri sen tabir edebilirsin. Evet. Cenab-ı Hak enaniyet ve nefse mağlup olup, dünyevi hayatı gayeyi maksat ederek, kulluğunu unutan, dolayısıyla ebedi hayatını kaybeden kafirlerden eylemesin bizi. Bizi kulluğumuzu idrak ettirip, hayat ebediyeyi esas maksat yaparak yaşamayı nasip etsin. Ona uygun bir hayat bizlere ihsan etsin. Rızası dairesinde istihdam etsin istikamet versin bizi iklas etme mazhar etsin ve hüsn akibete mazhar etsin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtene inneke antel alimul hakim ve ahru davani'l hamd lirabbil alamin fatiha.